Evet, 15. Radyo Şenliği'nin son gününde heyecan içindeyiz. Stüdyomuzda sürpriz iki konuğumuz var. Ekin Çakan ve Özlem Kar. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Günaydın. Ee, merhaba. Merhaba. Merhaba. Ee, Ekin nasılsın? Ee, i̇yiyim. Siz nasılsınız? <gülüyor> çok teşekkür ederim. Biraz heyecanlı gibisin. Evet. Ben, ben. de çok heyecanlıyım. Katılımından ötürü. Çünkü muazzam bir e, ressamla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Bu stüdyonun içerisinde. Evet, elimizde Edgar Degas gibi bir bir bale balerin resmi var. Acayip yani. Diğer başka bir resimde var örnekte. Onu kime benzeteceğimi bilemedim henüz. Kimden <gülüyor> <gülüyor> model alacağım? Evet, siz radyo dinliyorsunuz anladığım kadarıyla. Sen dinliyor musun ki? Evet, din. Sizi de bazen dinliyoruz. <gülüyor> Bazı, <gülüyor> Arabadayken ses. Şey, <gülüyor> annemle şey bazen şey sabah okula, okula giderken normalde servisle gidiyorum ama bazen arabayla giderken sizi dinliyoruz. E serviste de bir şey tembihatta bulunalım ve yalnız açık radyo dinlesinler. <gülüyor> Yaptıramaz mıyız öyle bir şey? Aslında şöyle bir şey var. Ekin bebekliğinden beri açık radyoyla büyüdü. Eee Ömer, bab Ömer Madra bizim için Ömer dedi gibi evet. <gülüyor> sürekli açık derdi onun dışında tabii Ekin e, resim yönünden çok yetenekli ha. bir çocuk olduğu için hani kültür sanata dünyanın daha güzelleşmesine kim bir şekilde destek veriyorsa Ekin onun yanında e, o yüzden de biz de geldik size desteklerimizi sunmaya karar verdik ama şöyle bir hikayesi var aslında evet, onun. Ekin On sen günler. onu anlat dün aradığımız yayını aradık ya. Anlatır mısın onu bize? Ee, hani harçlıklarından. He, benim şey kazandığım bazı 100-200 harçlığım var. Onu size destek olarak kendi harçlığından vermek istedim. <gülüyor> evet ben de dedim ki Ekim dedim arayalım. Sen orada yeteneklerini anlat ve biz de desteğimizi sunalım. <gülüyor> evet çok güzel. Karşılıklarından biriktirdin ha. İnsan ne diyeceğini bilemiyor. Çok <gülüyor> teşekkür ederim vallahi yani. Şey bilir. <gülüyor> ee, şeyden bahsedebilirsin öğretmeninden. Ah, e, Suadiya sanat türlerlerini gezmiştik. Bir tane resim kursu vardı. E, Mehmet Kartal adında bir öğretmenim var ressam. E, o öğretmenimi çok seviyorum. E, bana şey resim hakkında bazı şeyler öğretti. E, orada arkadaşlarım da var. Aslında e, Ekin'in 3 yaşında fark ettik yeteneğini. Ben ona bir oyuncak almıştım. 3 boyutlu olarak onu çizdi bir önüme koydu. Ben şok geçirdim. <gülüyor> Ondan sonra bu sene ilk kez e, <gülüyor> resim başladım. kursuna başladım. Evet müthiş yani. Valla çok e, hayret verici ve sevindirici aslında. Bu yeni kuşak e, beni gerçekten... <gülüyor> Hafif bir ürküntüyü de sev <gülüyor> <gülüyor> sevk ediyor ama bu sene özellikle bu yeni özel e, yayın e, 15. Radyo Şenliği dediğimiz şeyde ortalık e, harika çocuklardan geçilmedi. Gerçekten yani aslında hep, <gülüyor> çoğu yetenekli ve eskiden böyle parmakla sayılabilecek e, yetenekteki insanlar şimdi çok daha sık rastlanıyor. Bunun büyük bir sorumluluk da yüklediğini düşünüyorum. Bizlere yani. Hepimize. Evet. Yani o yeteneği ortaya çıkarmak. Aslında herkeste bir yetenek var. Ama onu o evet. bizde hissedip onu böyle büyütmek gerekiyor. Biz de Ekin'de bunu yaptık. yaptığımızı düşünüyoruz. Yapacağız da daha. Çok yolumuz var. Evet. Ekin'in desteği muazzam ama <gülüyor> yani dünyayı da kurtarabilmek için de uğraşmamız lazım beraber. Evet. evet. E işte tüketici olalım mesela. <gülüyor> evet. Evet. Gidişatın dünyanın gideceği noktayı nasıl görüyorsun sen? E, Sanıta çok değer verilmiyor. E, sürekli sürekli e, her yerde e, böyle atıklar görüyorum. Çok e, çevreye çok özen verilmiyor. Ağaç çok dikilmiyor. Çok göktelenler var. Onun yerine daha kısa evler yapabiliriz diye düşünüyorum. Ayrıca ağaçlandırma yap yapılabilir. Evet. Öyle şeyler. Bütün bunlar desteklerinizde <gülüyor> de devam ediyor. Destek de bu, bu alanın önemli parçalarından biri ve bununla ilgili de ben şimdi hemen bir haber vereceğim. Ee, evet buçuk şu anda bir aciliyet söz konusu. 29'da kaldık. Tek bir destekle hedefimizi tutturacağız. Hatların tamamı boş. O yüzden dinleyicilerimizden ricamız şu anda desteklerini Açık Radyo'ya sunmanız. Ama e, bir parça e, tabii, tabii. konuştuk ee, mu? Evet konuştuk. Ekin bir hazırlıkla da geldi. Ne dinleteceğiz? ...Japonca bir parça demek ki. Ee, Neydi? Şey. Ponga. Ponga. Evet, onun adına bir şarkı. Tamam, harika. Bir sevdiği bir parça. Öyle mi? Bir Japonca. Japon şarkısı. Çok sık çalma fırsatımız da olmuyor. Can Tom bir de gelmedi. O, o konu uzak duru müzikleriyle Can ilgileniyor. Can neredesin? <gülüyor> evet, şimdi... Ekin'in sayesinde 30. desteğe ulaşacağız. Çok teşekkür ederiz Ekin stüdyoya geldiğin çok için ve aynı zamanda portfolyonla ve resimlerinle birlikte. Ve harçlık evet. destek olması. Yani her zaman gelebilirsin açık diyor burada. Açık adı üstünde ve senin gibileri görmek. Açık herkes açık bir rahat. Herkese açık bir rahat Kesinlikle çok mutlu oluyoruz. Her zaman bekleriz. E, tabii siz de Özlem Hanım. Özlem Hanım. Biz her zaman desteğimizi zaten veriyoruz. Evet evet. Harika. Teşekkür ederiz. Şimdi ile birlikte 30. destekçiyi bulalım ki hedefimizi tutturalım. 0212 343 e, 41 45 Pinguin judoka, le seul pingouin judoka d'Alaska. C'est avec un chaponnet de Tokyo que moi, Pongashi, ai appris le juto Ma ceinture noire et mon kimono. Quand je suis né, je les avais sur le dos. Mais j'ai dû apprendre au Japon. Ne?